Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz ahlak ile ilgili olacak. Güzel ahlak var. Tabi de buna karşı olan kötü ahlak var. Bu iyi ahlaka Arapça'da hüsnü ahlak deniyor. Ahlaka hamide deniyor. İşte inşallah konumuz bu ahlaka hamide nedir? Tabi her birimiz kendimize bakalım kendimize ölçelim acaba ahlakımız güzel mi, çirkin mi? Bir evliya görünüşte tabi normal bir insandır. Evliyanın bizden şöyle bir açık farkı vardır ki ahlakı güzeldir. Eğer bir kimsenin ahlakı, huyu güzel değilse, o kimsenin ibadeti çok da olsa evliya olamaz. Allah tıra buyuruyor bizlere Kuran-ı Kerim'inde, Kalem Suresi ayet 4'te. Esinizbillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke li ala hulukul azim mevla buyuruyor. Ve indike ya Habibim Muhammedim sen kesin olarak la ala hulkun azim. Azim ahlak üzeresin buyuruyor. Azim yani büyük, yüce, yüksek ahlak sahibisin anlamına geliyor. Ahlak hulktan gelir ki insanların İki yapısı vardır. Bir, dış yapımız, anatomik yapı, görünen yapı. Bu da tabi, güzel olursa, insan tabi bundan memnun olur. Fakat, insan asır iç yapı, iç duygular. İşte, ahlak dediğimiz, insanın iç duygularıyla ilgili bir tabiattır, huydur, bir melekedir. Tabiinden bir zat hadis saat bin Şam Hazretleri yani Hazreti Ayşe Sıddık'a validemize sordu. Dedi ki Ya Ayşe Allah-u Teala Kore Kerim'inde Peygamber ahlakını met ediyor, övüyor. Acaba Peygamber ahlakı neydi? Nasıldı? Ona uyalım, öyle oğlum buyuruyor. Hz. Ayşe'ye valim ona şöyle dedi. Efendi takrarlı Kur'an, sen Kur'an okumuyor musun? canı hulukuhu'l Kur'an'ı. İşte Resul'ün ahlakı Kur'an idi buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in uygulanması, yaşantısı ahlakı idi buyuruyor. Ve sonra az eşe validemiz Kur'an-ı Kerim'den bazı Ay ayetleri Kerim de okudu. Şimdi bakalım inşallah Kur'an-ı Kerim'de Ahlakla ilgili tabi hepsini diyeceğiz bunlara saymayız. İnşallah birkaçına bakalım. Güzel ahlak nedir? Nasıl olması gerekir? Çünkü insanın, imanın kemal olgunluğu ahlakın olgunluğuna bağlıdır. Bunun için buyuruyor Halerişim ben ancak iyi ahlakı tamamlamak için geldim buyuruyor. Demek ki nübüvvetin bir hikmeti de budur. İnsanların ahlakının düzeltilmesidir. Önce Nâhir Suresinin son üç ayet bakalım. Allah da buyuruyor bizlere burada, Bismillahirrahmanirrahim. Ve yine akaptım ve yine akaptım فَاَقِبُوا ilahır Ve yine akabdum, eğer bir haksızlığa uğradığınız zaman, o hakkınızı almaya kalkışırsanız, böyle buyuruyor. Ikab, ukubetten geliyor, yani cezalandırmaktan geliyor. Demek ki bizlere bir haksızlık yapıldığı zaman, diliyle el ile tabii kişinin ünvanı ile kişinin onuru ile oynandığı zaman bela bürür fe bu, siz ona karşılık verebilirsiniz ne kadar bir mis ma uyku bütün bir yapılan siyahların zulmün ancak misli ile onu eşit orantıda Karşılık buna verebilirsin evlan buyuruyor. Buna şirata şiri izin deniyor buna. Demek ki bir kimse karşıki taraftan hasmından bir zarar gördüğü zaman gerek malına gerek onuruna gerek bedenine gerek söz ile el ile zarar geldiği zaman hakareti oradı. El ile icabında ...sopayla vuruldu, ee, onuru ile oynandı, manzara geldiği zaman Allah tarafı buyuruyor... ...fe'akibu... bu siz ona karşılık verebilseniz ikabına ne kadar bir mist bütün bir, ancak siz yapılanın misti ile ona denk olarak yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse şöyle diyebiliriz. Mesela bir kimse hakaret ederek bir kelime kullandı. Yani abürün ah mesela hayvan dedi diyelim. Tabii bir insana hayvan denmesi bir hakarettir. Çünkü insanı aşağı üstündür. Bu insanın bir aşağılamadır. Şimdi bu kişi ne yapabilir? Hayır sen hayvansın buna diyebilir. Bu hakkını kullanabilir dilerse. Buna Allah izni vereyim Mevlamız. Ama eğer sen hayvansın istesen şusun, busun eğer ilave birkaç şey daha söylerse o zaman bu kişi haksız duruma düşüyor ve bir Allah katında haklı duruma geliyor. Bir gün Haz Osman Hazretleri halifeden kölesine bir iş buyurmuş. Kölesi de o işi aynen yapmış. Haz Osman Hazretleri birkaç gün sonra bakıyor unutmuş ama kölesi verdiği emri işi beğenmiyor. Yani sanki kölesi bunu dinlememiş de Kas sen bunu yanlış yapmış gibi, küresini çağırıyor. Neden sen bunu böyle yaptın diye, hasız mı biliyorsun? Çok hayal sahibidir, yumuşaktı, ayrı güzeldi. Küresini bir cezalandırmak için, yani tekrar böyle ters yapmasın diye, kürenin kulağını tutuyor, abi bir çekiyor, kıvır yani kulağını çekiyor. Tabi biraz canlı yakıyor. Köle de olsa Haz Osman yumuşaklığından yaralanan köle kimin müdafa ediyor savunuyor efendim Sıbhan anem böyle böyle söylediniz beni böyle yaptım Haz Osman düşünüyor evet hatırlıyor ki tamam do köle doğru söylüyor evet köle doğru söylüyor ama ortada şimdi bir hastalık oldu kölen okula çekilmiş oldu. Daha tabii pişman, nadim. Şöyle diyor köleye, evet sen haklısın, ben haksızım. Hemen tabii bak, kabulleniyor bak. Kendini savunma bunda. Hemen haksızına kabulleniyor, kölesi oldu o halde. Sen haklısın diyor. Yani burada bir fiili bir benim suçum oldu şimdi bu arada. Senin çektim. Gel yavrum. size benim kulağımı çek de, Misliyle akıllı al benden diyor. Maaşla kalmaz bu iş. Bakın. Demek ki her şeyin maaş hesabı var. Yani kişinin imanı böyle yakın olunca, insan imanı gerçek imanı olunca, kişi her işini biliyor ki maaş günü sorga çekilecek. Kör tabi hayal ediyor. Hem halife, devletin reisi hem efendisi nasıl onun kulağına ki bir köle? tab buna cüvet etmek de mesele tabi. Aman efendim şeydim ne ol aburun ah, ben hakikaten her türlü diyor. Ben kullan çekemem. Hayır hayır diyor. Evet burada dünyada heral ettim dersin ama yarın mahşe günü sıkıştığın zaman efendim o benim işte Efendim de halife şu bu dersin, bundan bak ceberisin diyor. Çek bakalım kulağımı diyor. Tabii köle emir veriyorum deyince, halife olarak. Köle mecbur kalıyor. Haz Osman gibi bir müzaltın. Kulağını tutuyor, hafif kıvırıyor. Hafif, çok hafif. Dedi ki Haz Osman, hayır ben daha biraz hızlı çektim diyor. Biraz da çek bakalım. Biraz çek bakalım. Köle yok, bu kadar çekmişler. Eğer biraz daha fazla bükersem o zaman senin hakkın bana girmiş olur. Böylece. Demek ki Allah tabi izin veriyor bizlere. Bakın İslam'da ne kadar adalet dengesi var. Ne kadar incelik var. oraya en kişi. oraya en kişi. Gerek eliyle fiili gerek sözüyle Gerek başka bir şekilde olursa olsun o renk ne yapabiliyor? Hakkını aynen misliyle alabiliyor. Biri bir tokat vurmuş. Eli çıplak eline tokat vurmuş. Omuzuna mesela kabasına vurmuş. Bu kişi onun başını yüzüne vurursa bu suç daha büyüyor bu sefer. E, Sopara vurursa Tabi daha büyük Öbürü bir dökat vurmuş. Bu iki dökat vurursa daha büyüyor. Mesela gülenmezse iki kişi kavga ederken hatta hanımlar bile bazen saçıca barbaşa böyle. Telini çıkarır, şunu vurur, tekme, tokat. Yani biraz daha vurayım, döveyim diye. Halbuki hep bunlar İncil Rab'ınlar hesaba geçiyor onlar. Peki bir insan hakkını dünyada almaya mecbur mu alması olmaz mı acaba? İşte bu aşama aşama gidiyor şimdi bu. Bu birinci aşaması, bu en aşaması bu yani. kul hakkını burada alabilir, dilerse. Almasa ne olur? Allah Teala buyru ayetken devamında, vele in sabar ütüm eğer sabbederseniz. Haklarınızı almasanız, yapılır haksızlığa karşı intikama kalkışmasanız, onu sineye çekseniz de içi de bunu sindirseniz, sabeseniz, lehü ve bir de sabretmek, hayrın lis sabreden kişiler için sabretmesi. Hakkı almaktan daha hayırlı, daha güzel. Neden acaba? E bir kimse mesela hatta şöyle ki mesela bir insan bağırarak hakaret ediyor. Ona daha fazla bağırdı bakınız. Yani ses onun daha fazla çıkardı. Bak bu denge bozuyor burada. Kardeşi. Şimdi bir kimse hakkını dünyada alırsan ne oluyor Tab bunda nefis tatlı oluyor bunda İnsanın nefsane senin duyguları olur mu hep bu nefs duygular bunlar Tamam da sev takma oluyor kişi bunda. o kadar ama işte. yani nefsin kişi tatma diyor burada o kadar oluyor böyle ama nefsine aşıp da hiç kişi karşılık vermese Hak ama hak olursa oluyor. Demek ki sabretmesi daha hayırlı. Neden? Çünkü Allah'ın vereceği sevap bu çok büyük oluyor. Özellikle sabrın sevabı hesaba sığmıyor. Bir kere sabrı görüyor ay Kerim'de bu kadar sabrı görüyor. Demek ki bu kişi ne yapacak? Mesela iki şer kişi diyelim. İki hakları almış birbirlerinden. Mahşede kalmıyor. Bu hakkını almamış, sabretmiş, hakkı yine duruyor. Mahşede duruyor. Bir daha kişi Allah'tan'a seyahat veriyor. Sabır karşı olarak. Peki acaba sabır etmek lazım mı şimdi? Allah'tan'a buyuruyor. Vasbir, sen sabreyle. Buradaki bas bir emirdir. Emre hazır muhatap. Tekil burada. Allah tarafı burada sen sabret. Kime? Bu tabi hitap. Önce peygamber açsın seni. Sonra birbirimize. Allah tarafı buyuruyor. Ya Habib Muhammed'in sen sabır eyle. İntikama kalkışma. Bu ayeti keremeler Uğud Harbi'nden dolayı nazil oldu. Geldi. Uğud'da müşrikler Şehitlerimize aşırı şer yaptılar. Yani akla gelmeyen şeyler. Yerde yatan, kanış yatan şehitlerimizin kulağını kestiler, burnunu kestiler, duaklarını kestiler, karnına yardılar, ciğerini yardılar. Çok bunlara işkence yaptılar bunlar, şehitlerimiz yaptılar bunları. O zaman Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam Zedleri, biz onlara yaparız demişlerdi. O zaman cenab geldi, bu aydın-ı kerimleri getirir, getirir bunları. Allah'ın Teala birleştirir burada. arada. Yani ailenin misli yapabilirsiniz ama sabır daha hayırlı. Ve Mevlam şimdi burada üçünü aşamaya geçiyor. Daha üstüne geçiyor. Bu Mevlam. Vas bir. Habibi Muhammed'in sen ve ümmetim Sabır edin. Ne dedi sabır edin. Neden sabır? Sineye çekmek, içine sindirmek, hiç sanki bir şey olmamış gibi karşılarına muhatap olmamak. Bir söz vardır Türkiye'mize sabır edilmek kolay ama. Sabretmek zor diye. Doğrudur. Gerçekten e, sabret deriz birbirimize. Bunu tavsiye ederiz. Kolay sabit demek ama sabretmek kolay tabi değil. Böyle. Çünkü bütün duygular kabarmış duygular. Bundan yatıştırmak tabi kolay değil. Allah da etiştirerek buyuruyor şimdi. Ve ma sabrüke illa billahi sen Habib Muhammed'in sen sabreyle, intikama kalkışma, ey müminler sen sabrediniz, intikama kalkışmayınız, peki sabretmek kolay mı? Değil. Allah ta'a buyuruyor, ve ma sabruke illa billah. Ancak Allah'ın yardımı ile kişiyi sabredebilir. Bunun için Mevlam buyuruyor, ve seyinü biz ve salâ. Sabretmek için namaz kılmak şartın yarım yani isteğim öyle an Demek ki bir kimse haksız oradı, aleyhinde konuşulduğu iftiraya oradı, şu bu oldu konuşuldu. Tabi elde olmadan bu nefsanın duygular refleks gibi. Bunlar kendilerinden harekete geçiyor. Nefsan, duygular. İnsanın intikam hissi, gazabı, kini, onuru gibi sıfatlar. Bunların kendilerinden hemen gayene geliyor bunlar. Şöyle gazlar gibi diyelim. Genişleme oluyor bunlar da. Bedeni kapsıyor bunlar. Bu dönemde ne yapma gerekiyor? İlla billahi kerim uygulamak gerekiyor. Allah'a yardım gerekiyor. Ya Rabbi sen bana sabre ya Rabbi, Uymayan ben bunlara diye. Mutlaka kulun Allah'tan sabredilmesi gerekiyor burada. Peki kul burada sabır ediyor şimdi. Karşılık vermedi, ağzını kapadı, içine attı, bunlara kendi tuttu. Ama tabi şeytan kişiyi dürtürtüyor şimdi burada. Baksana o böyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Hatta yıldar önce olan olayları o anda şeytan kişiliğinin kalbini hatırını getiriyor bunları. Bak şöyle yapmıştı, böyle yapmış, şöyle olmuş, böyle olmuştu. E, bu defa ne olacak? allah Teala biliyor ya Vela tahzen aleyhim Sen Onlar onların üzerinde hüzün duymamayla mı? Hüzün duyma. Bırak onları. Efendim işte, ama böyle yapmıştı işte ama. Şimdi sevgili muhterem kardeşlerim, şöyle diyelim ki tek bir insan yoktur ki her şeyimizi yapabilirsin. Yani her bir insanın mutlaka bir yanlışları olur. Hatta peygamberlerin bile bakınız. Yani peygamberler masumdur. onla göre Allah'ı Allah'a onları hepinizle. Peygamberin ruhsal durum, onların manevi fiz halleri, onları engel oluyor, onlar göre işleyemezler. Ancak ne oluyor peygamberlerde? Eftal varken ednayı yapma, yani daha iyisi güzeli varken aşağısını yapma. Mesela böyle peygam bir peygamberimize hitap ediyor: Lime edintelehum. Ya Habibim, niye ona izin verdin? Yani vermemen lazımdı. Yine Mevlam buyuruyor, Limet harrimi ma Allah lek. Mevlam buyuruyor. Limet harrimi ma Allah lek. Habibim, Allah helal kıldığını, neyiz haram kılıyorsun? Tabi konuya girmeyeceğim. Bunlar özel, bunların da sebebi var. Demek ki, bakınız, peygamberler dile Günah işlemezler, masumdurlar. Ama daha iyisi varken bazen bir aşasını yapabiliyorlar. Müşrim ölen buyur bak. Girme Niye böyle yaptın? Yapma. Hatta biri İshrak'a da Atikermeye gelmişti. Niye öyle yaptın derekten? Şimdi buradan tabi hareketle ne yapacağız? Önce kendimize bakacağız. Acaba bizler bu hayatımız boyunca her zaman en iyisi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz değil mi? Karalarımızda, işimizde, çalışışlarımızda, konuşmalarımızda ne bir zaman, bak keşke böyle yapmasaydım. Keşke böyle demeseydim. İşte buraya gitmeseydim. Yani her bir insan başına gelir bunlar. Hatta büyük devletlerin başları bile, tepedekilere bile yanlış bir karar alırlar. Tabi başlarına büyük bela gelebilir zamanlar gelebilir bunların da. Ama insan yapabiliyor? İşte bu açıdan baktığımızda muhatabımızı da öyle görelim. O da insandır. Beşerdir. O da evet hata etmiştir. Yapması daha iyiydi ama öyle yapmışlar. Aynı şeyi biz yapabiliriz. Bu genelde trafikte çok oluyor bu trafikte günümüzde. Mesela girer işte haksiyar bir soldar, mallar bir şey var bir sıkıştırır kişiyi. Hemen genelde ki başlarına kızmaya, hatta arkasından böyle kötü sözü söylemeye kalkış. Neden? E bak şöyle yaptı. Yani hata etti. Peki ama Allah'a işin düşündüğünü müşterileceği bir tek sürücü var mı? Hiç etmesin. Yok tabii. Herkes yapabiliyor da yapabiliyor bunu. Yapabiliyor. Ama karşı yapınca göze batıyor. Hele bize biraz zararı var ve sıkıştırmışsa bizi nasıl kızıyoruz? Halbuki ya aynı hatayı bir zaman daha çok yapmışızdır. Yapmışızdır. Bu için yani karşı muhatabımızı bu açıdan onu böyle anlayalım. Bu anlayışı gösterelim. O da bir insandır. O da bir beşerdir. O da hatayı yapabilir. Hata yap yap yapmış, yap yapmıştır. Bir ne yapalım? Hataya, hatayla yürümelim üzerine. Lokman selam olduğuna öyle nasıl bulunuyor? Yavrum buyuruyor. Ateşi ateşle söndürmeye kalkışma buyuruyor. Ateş kazak öfke yani. Ateşlenmiş, öfkelenmiş, e, sen de ateşlendirmeyen oğluna diyor, ne oldu? İşte daha bu sefer. Sen diyor su oluyor su diyor. Ateşi su ile söndürmek çalışsan Mevlamız buyuruyor. İşte Mevlamız buyuruyor, ve la tahzi aleyhim, bakınız aşaçama geliyor. Birinci aşama, Aynen misliyle hakkı almak vardı. Yani sözün aynı sözü vermek. İşte her neyse hakkını almak vardı. Bizim vardı buna göreceğim. Ama dengeyi çok hassas koruma koşuluyla bu da var belli. Bir kelime fazla söylemeden, karşı muhataban ses tonundan dairse tonda konuşmadan, her konuda hassas dengeyle hak vardı böyle. Ama kul sabredese nedir bu? Daha hayırlı böyle. Hakkı mahşek yine kalıyor. Mahşek yine kalıyor. Üstelik sabrettiği için da kulu sevap veriyor. Ve Mevla buyuruyor sen Habibim sabreyle ama sabretmek kolay değildir. Mevla'ndan Allah'tan yardım ister. Ve arkadan Mevla buyuruyor Aşama daha üst tabakaları nedir? Vela aleyhim onların yaptığına hüzün duyma, içine atma bunları. Onda öylar var. Vela mimma fi'lleykümimmemkuro. Vela tekü fi'lleyküm darda olma. Gönlün daraltma, kalbini bunaltma. Bayk buradaki lahat üst feteyle ile Esri olunca duyık bu maddede kullanılır. Mesela duykü libas, duykü beyt gibi yani elbise dar. Şimdi burada bir incelik var burada. Vela buraya ki vela eteki fiul like darlıkta olma. Nasıl ki bir dar bir elbise, çok dar ama. Kişi mecbur giymiş şu an için. Çok dar elbise Kişi muazzam sıkar, hatta ayak kabile, ayak dar oldu mu? Kişi ayar nasıl sıkar? Nasıl kişi bundan bir darlık olur? Demek ki karşıki kişi e, bir de bir has yaptığı zaman eğer kişi sabretmezse, Allah'tan sabır dilemezse. İntikaman kalkarsan, kalkarsa ne oluyor? Kalbin darlık oluyor böyle. Kalbim daralıyor, sıkılıyor, bunalıyor, kalbim bunalıyor. Mevlam birine, hayır hiç kalbim daraltma. Hüzün duymayız hiç böyle. Neden böyle yapmışız? Karışma sen. Yapmış, yapmış, karşı yapmış. Eh, Allah'ın canlısı verecek karşı mı böyle şey. Allah adildir. İnna Allaha me'allezile tekavv. Allah -u Teala kesin olarak takva kulları ile beraberdir. Bakın ne güzel bakınız. Takva yani sakınan, korunan böyle. Ateşin üstüne yürüme. Cahile cahil uyumayan, kişini bilen nefsine uymayan, ruhsal durumunu koruyan, imanı koruyan kişi, Allah bunlarla beraberdir. Bakınız. Bir gün Hazreti Bekir Sık Hazretleri, Peygamber'de oturur ki Hazretleri'nin oradan geçen bir münafık Hazreti Bekir'e başlıyor, Hazreti Bekir başlıyor, başlıyor söyledi. Hakkıda başlıyor. Hazreti Bekir, Sıddık Hazretleri tabi Halim silimdir. Sonra e, Sıddıkiyet makamındaki ahlakın güzel olması şart o makam geçebilmesi için tabi kendisinin de hiç yüzüne duymuyor, kalbi daralmıyor, karşıda vermiyor, sükür ediyor. Peygamber Hüseyin Hazretleri de o anda gülümsüyor. Bir ara Hazreti Bekir başını kaldırıyor. Hayır öyle değil. Böyle. diye kendini savurmaya kalkınca Peygamber'in gülümsemesi duruyor. Peygamber'in gülümsemesi kesiyor Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Bekir bunun farkına varınca hemen savunmadan vazgeçiyor. Sükürt ediyor gene. Zaten fazla cevap vermeyince Karşıdaki çabuk başalıyor. Yine bir şey olmadığı için karşısına Hazır başalıyor gidiyor. Hazır Bekir soru Peygamber Aleyhisselam Hz. Allah Ya Resulallah, o kişi bana hakarta bulundurken beni susarken sen bana bakıp gülümsüyordun. Tebessüm ediyordun. Fakat ben başımı kaldırıp da Kendimi savurmaya kalkınca senin gülümsemen birden biraz durdu ya Allah. Hatta yüzünden hoşlanmadığım bir hal secdim. Acaba hikmeti bunu ya Resulullah soruyor. Peygamber şöyle ye "Ey Ebu Bekir, sen susup da sabrederken Allah Teala bir melek göndermişten boş Melek seni savunuyordu. O kişi sana ne diyorsa melek onu iade ediyordu. Yani senin baştan sen ol ol diye ediyordu. Ama sen başını kaldırıp da kendini sormaya kalkınca buydu ki Rabbimiz Mele o meleğe Ey be melahik ee bu kulum kendi kendini savunacak. Bırak onu gel. Demek ki işin perde arkasında çok şey oluyor sevgili kardeşlerim. Bizim gören bilemediğimiz çok işler oluyor. Bunun için işte iyi halakın ölçüsü böyle başlıyor demek ki hakkını almayıp sabretmek daha hayırlı. Ve Mevla buyuruyor kulum sen sabreyle evet tabi sabır kolay değil Allah'tan yardım işte. Ve sabetin anda da Mevla'nın buyuruyor. Ama hüzün duyma. Yani kafana takma onu böyle. İşte bak şöyle yaptı, böyle yaptı. Şöyle haksız yaptı, böyle yaptı. Hiç kafana takma onu. Takma kafana. Şimdi kafana taktın mı Kalbin sıkıldı bak böyle. Mevla'nın buyuruyor. Vela teki fiul dayakın. Like kalbin dardı olmasın. Kalbin sıkılmasın, daralmasın. Kalbim buna gelmezse rahat ol. Huzurunu bozma böyle. Çünkü kalp sıkıldı mı, kişi kafadan taktımı, hatta insan uyku uyuyamaz. İki kişi kaçar. Kişi de iştahı da kaçar. Yemek de insan yiyemez. İnsanın mali huzuru da bozulur, kişi namaza kılamaz. Evet namazı bırakmaz, kılar ama dışı namaz kılar. Ki şu anda ibadet yapamaz, yapamaz. Bak ne var dünyada böyle. Zarar kişinin kendisine. Eminim haklıyım, tam haklısın. Ne güzel, ne mutluyum haklısın. Allah'a melek gönderiyor bakınız, ona bu işi iade ediyor. Ne demişse, sen öyle ol, senin başına gelsin diyor. Mesela beddua mı ediyor? Melek onu yad ediyor. Aynı şey, onun melek beddua diyor. Ayrıca kulun hakkı, haktır benim işe. Bir de kul edince, ona Kur'an-ı Kerim'de büyük saat veriyor. Velillezînühüm muhsinûr ve Mevla yürüyor. İşte bunlar muhsinindendi. İnsan makamındadır bunlar. Dedi ki insan makamı Allah Teâlâ'yı görüyormuş gibi. Kul Allah'ı göremese de Allah'tan bizi bizi bilmek. bu bilince ve imanda bu yakına ulaşmak anlamına geliyor. Peki şimdi bir insan doğruyu söylemeyecek mi bazı meselelerde de bunlara karşı? Yani İslam'ın tebliğinde hakkı tavsiye de var, emirlerde de var şimdi. Kişi bundan söylemeyecek mi? Söyleyecek ama şimdi Teala tanışıyor peygamberimize. Araf suresi ayet 199'da Esed-i Billah isiminde Huz-il Afve Huz al demektir. Afve anlatabiliyor. Burada bir Huz tek emir Peygamber'e muhatap oluyor. Ve dolayısıyla olsa sıra bizler. Mevla buyuruyor Habib-i Muhammed'im sen af al. Af yönünü al. Yani öncelikle Afedici ol, intikaman kalkışma. Ve emir bil örfü, ama bununla beraber örfü emreyle. Yani en marufu da yap. Hakkı söyle. Allah emirini söyle. Ama ancak bunlar söylerken öyle bağırma, çağırma yok ve bakınız. Vela biliyor, affe. Önce affedeci ol, aşağıdan ol, yumuşak ol, tatlı dille ol, güzel dille söyle, huyunu üzert, yani yüzünü eşitme, karşısını çatma, sesin tonunu yükseltme, bağırıp çağırma, karşı gire, aşağı görme, onu hakaret etme, ama bununla beraber hakkı da söyle ama. Namaz mı kılmıyor, ona kılması gerektiğini, Allah emirdir, bu selam'e göre. Yakın bir kadının kızı açık mı istiyor? O sürme gerekiyor. Ama o kadını aşağı görememek gerekiyor. Bak, kesin muhtemelidir. Vay fasuk masuk barmaşak ne okuveresin? Vela buyuruyor. Kuz affe. Öncelikle af yönünü al böyle. Affedici olarak al bunları. Ve eme bil örüfi örüfi emreyle Allah emirlerine hakkı söyle tavsiyeyle ve e'rıd Anil cahiliyim. Ama karşıdaki cahilden Allah'tan gafil İslam'dan uzak kişi Kızı tartışmayı görüyor. Bir şey görüyor. Vela buyuruyor. Ve ahrildi. O zaman sana yüz çevir. Şey İran sana yüzünü ondan çevir. Buna uzaklaş. Hatta Mevlam buraya burada. Anil cahili O kişi cahil bak. Neden? Şimdi bir kimse otururken arkasına mesela bir zehirli böcek ensizini konmuş. Kişi bunu görmüyor ama. Biri göre uyarıyor buna. Bak arkadaş ensinde bir öpecek var. Hemen kişi kalkar, onu atar. Yani teşekkür eder arabaya. Mesela kişi dalgın, karşıya geçecek. Yani bir uyarıyor. Dur bak araba geliyor diyor. Hemen duruyor. on teşekkür eder. Yani bunun gibi bir dünya zararı göreceğimiz zaman, bedenimizde malımızda zarar göreceğimiz zaman bizi bir uyardı mı seviniriz. Onu teşekkür ederiz. Oysa bakınız, ahiret zararına gelince çok iş nefisli kızabiliyor burada. Bak, açık gezme kızım diyor. Haram bu ya. Allah bize saklamamış. İlahi kanun bu. Bunu kim kaldıramaz ki zaten. kaldıramaz bu bence. Çünkü Allah'ın kanunları iki çeşittir. Biri fıtri kanunlardır. Bilahi böyle emirler de Mevla'mızın. İhtiyari bunlar deniyor bunlara. Fıtri kanunlar mesela yer çekiminin kanunu gibi. Kişi. Kişinin yaşlanması aşama aşama Gençliği, orta yaş durakma dönemine gelmesi, kişinin ölmesi, yani gök gürlemesi, yağmurların yağması, ağal bultanması, yani fıtri kanunlar bunlar. Dünyanın dönüşü, yıldızların dönüşleri, mevsimlerin meydana gelmesi fıtri kanunlar bunlar. Kıyametin kopması bunlar. Fıtrı kanunlar bunlar. Bunları kendi değiştirebiliyor mu? Hayır değil mi ya? Bak. Eceli geldi mi? Hastanede ...her imkanlar var... ...başında birkaç tane doktor da bekliyor... ...ol ...hatta hasta... ...doktorların en yakınında biri olsa... ...işin uzmanı... ...profesör doktor... ...evladı... ...ülüm halinde... ...ülüm halinde... ...ki profesör... ...hastanın başı kimliği olabilir... Hastaneyi bütün ayağa kaldırabilir, doktorları toplayabilir bir araya böyle. Kendi imkanlarıyla, bilgisiyle uğraşabilir ama gözü önünde yavrusu can verir. Babasını kurtaramaz, annesini kurtaramaz, kendini kurtaramaz. Nedir bu? Allah'ın koyduğu fırsat kanları bu. Her canlı ölümü tadacak. Kış gelecek, zamanla aşırı sıcak dalgaları gelecek, yağmuru gelecek, şu olacak, bu olacak böyle. Kanunları. bunlara kimse karışamıyor. Karışan boşuna gevzelik ediyor yani, yani bir şey gelmiyor. Bir de ihtiyari, yani kul kendi iadesiyle yapacak bunu. İşte kul buradan sorumlu oluyor işte buradan böyle. Allah bırak kulun dünyada zor mecbura bırakmıyor allah Yani hemen kulun başlayıp bu dünyanın felaketliği gelmiyor. Kulun hemen başına gelmiyor. İşte başlı örtmek. Allah'a emir böyle. Örtmesi gerekiyor kul. Örtmese kul mutlaka mahşerde hesaba tabi çekilecek. Namaz kulu hesaba çekilecek. İşte demek ki bir kimsenin ahirete imanı çok zayıfsa e, iliği duymuyorsu o aleme yani zavallı kişi yanını bulunduğu çevrenin içinde bulunup kalmış kişi bulunduğu zamanla sır kısıtlı kalmış yani mesela şu anda genç olabilir güzel olabilir güçlü enerjik olabilir yetkisi makam mevkisi olabilir ah arkadaşlarım ah geçici rüya gibi rüya gibi bence değil kalıcı bunlar ama. Yani. Yer altında kimler var? Ne krallar, derebeyler, ağlar, patron, paşa, padişallar, yer altında ayak alta Onlar da zamanında benim diyenler, emir ferman verenler yer altında. İşte velam biyor ve arul anin cahilin, o cahillerden biraz. Yani yüzünü çevir onlardan uyma onlara. Sen Allah emrini söyle vazifene yap onlara şefkate davran ama dinlemiyorsa o cahilinde yapıyor bunu. Şimdi inşallah bir de geçelim bu ayet-i kelimelerde Beyla buyurdu önce hakkını misil alabilirsin. Sonra sabret Melham diyordu. Bu da ayrıdır. Sabrederken de hüzün duyma yani. Mahzul olma, daralma, kalbini sıkma, kafana takma. Kendi kendisi sağlığını bozma, huzurunu bozma. Ağzın tadını kaçırma yani. Melham buyuruyor Şimdi Mevlam bize buyuruyor bir de Husriyet suresinde ayet 34'ten başlıyorum. Daha yüksek makamı da var şimdi bunlara bakıyorum. Yüksek makamı da var. Yani iyi ahlakın daha iyisi de var. Esinebillah Bismillahirrahmanirrahim. Vela tesevil hasenetü vele seyyyeh vela biriyyeh. Hasene ile seyyyeh ikisi bir değildir. Tabi burada ayrı geçeyim burada. Vela testevil ötü, hasene güzellik. iyi ahlak. Güzellikler. Güzel ahlakla bunun hepsi bir değildir. Yani güzelin daha güzeli vardır. Alanın da alası vardır bak. Yani üstünün daha üstüne vardır ahlakta da. Veleseyye kötülük de böyle. Yani kötülüğün daha kötülü, daha kötülü, daha kötülü de var böyle. Ahlak iyi daha ileri var, kötüna kötüleri de vardır. İyi defa. Meğer bir iyi defa sen defle geleceği bir billetiği ah sen. Sana bir kötülük yapıldığı zaman, yapıldığı zaman Şimhakan bu yana sabır geçiyor şim burada. Yani sabırdan üstün bakanlar bakın var şimdi. Bela biliyor. Sana bir haksızlık yapıldığı zaman, sana bir kötü muamele yapıldığı zaman sen bunu geri çevir, en güzelli ile Bu yapabilmek. En güzel, aslında ah, en güzeli. Ile. Karşı gibi de sesinin tonu yuk yukarı çıkarmış. Ağrıyor çok artık. Bu ağzı şişmiş, damada kabarmış, şiirlenmiş. El hareketleri, göz hareketleri seçtim olsa bağırıyor. Bu nedir? Tabii çirkin, kötü bir şey şimdi bu. Seviye yani yapıyor bize. Böylem ne buruyor bırakın burada. Yani karşılık verme sabede değil de bu da karşılık verilecek. Ne şekilde ama ...en güzel bir şekilde... ...karşı köyde ...el hareketleri yapıyor... ...şunu yapıyor, bunu yapıyor, bağırıyor... ...yeri tepkini icabında... ...dedir bunun en güzel karşılığı... ...gayet yumuşak... ...kızmadan... ...sesi tonunu sesini kısarak... Böyle ...yavaş konuşarak... ...hatta yüzü tebessüm ederek... ...bakın hiç sıkıntı duymadan... ...hüzün duymadan... ...hiç daralmadan bu daha üstü makam bu, bu sabrın daha üstü bu kişiye böyle cevap vermek güzellikle onun kötülüğünü geri çevirmek mesela bu her konuda tabi olabilir mesela akraba arasında gelmene gitmek yakın akrabandır akrabandır ama sana kızmıştır aranızda bir şey olmuştur da karşılığa kim besliyor, kim tutuyor, içine altı bunu, işi içi kendi keniyor, hiç senara konuşmuyor, selam vermiyor sana. Nedir buna karşılığı? Görünce selam vermek, yüzüne gülmek, hatırını sormak, hatta evine ayağına gitmek. Özür dilere icabın gereken tabi, selam vererek ve tatlı dille ayağına gitmek böylece. Vermene vermek sevgi komşumdan bir şey istedi işte ihtiyacı oldu, vermedi. Yani o sıkıldı. Ona en güzel şekilde vermek ona. O da komşum buyurun al. Diyelim vermek kişiye. Demek ki bize karşı kez ne yapmışsa ne yapmışsa ona kızmak değil. Yani sabraken zorlamak da değil de gayet güler yüzdü Tatlı dille. içimize atmadan, kafamıza takmadan Onla en güzel bir şekilde karşı verebilmek. Feizellezi beyneke ve beyni adabetün keennehu veliyyun hamim. Feizellezi işte o zaman. Yani sana kötülük yapana sen bu kötülüğe karşı en ile karşı gördüğün zaman Aranızda ada olan kişi meyneke ve beniz. Senin aranızda bir adalet düşman olan kişi nedir? Ki ennehu veliyün hamim. Sanki sana çok sıcak, samimi dost oluverir bir bak. Böyle. Yaptığın güzel muamele tatlı değil, güler yüz, yumuşak hareketler ne yapır karşıki düşmanı anda dost yapmaya çevirebiliyor evveli. Bir anda arada buzda erir, azap, gazap gider, iç tatlıya bağlanır makamak dönemler. İşte Peygamberimizin ahlakı bu idi, işte Kur'an ahlakı budur, evli ahlakı da işte budur azı sevgilim. Yoksa kızına kızmak, bağıranak bağırmak, vurana vurmak Aleyhinde gıybet yapana gıybet yapmak. Bir gün bir evlullah biri geliyor da evliye seven kişi efendim işte kişi sana şöyle şey dedi aleyhinde. Şöyle şey dedi. Hayır öyle demiyor da ev tabiri. Bak. Ne yapıyor evlullah burada? Gülüyor da. Yok canım demez öyle bir şey diyor. Sen yanlış almamışım. diyor. Hayır efendim ben kulağımı duydum. Oğlu yanlış duymuş alabilirsin diyor. O kişi böyle yapmaz. O çok iyi bir insandır. O kişi Allah'tan korkan insandır, müminir. Yapmaz diyor. O kişiyi met etme, övmeye başlıyor bakanlığı Demek ki aleyhimize bize konuşmuş bir kişi, bize bu sözle ulaştığı zaman ne yapmam gerekiyor? Yani yapabilirsek bize kızanı sevmek. Kötü söyleyene. Yani, yani kötüleyeni övmek gerekiyor. Nedir bu? İşte en karşılık vermek. Peki bunu yapmak kolay mı? ve يُلَقَّهَا اِلَّا لَز۪ينَ saberu. Ancak sabır etme özelliği olanlara bu seciye bu hal verilir onlara. Yani kişinin tıynetinde, yapısında Kişinin mizacında sabır etme özelliği kişi ermişse, başdan sabırlan kişi bunlar böyle. Çünkü kişi bir sabır etme durumuna kişi gelebildi mi, onun nefsan duygusu bir en kabarmazlardır. bunlar, güzel bunlar. Ve ma'ulokaha illa duhaldın azim. Hem böyle büyüyor. Ancak buna kimler kavuşu bunlara? Zü hazzin Dinde bir hazı olanlara nasip olanlara bak. Yani kişinin dinde maneviyatta kişinin bir hazı varsa, bir kişinin nasibi varsa, kişi ruhsal yönden bir manevi hallere sahipse, eğer kişinin manevi halden Kişim böyle fiiz hallerinin yoksulsa kişi tabii bu kişi bundan bunlara sabır edemez sevgili kardeşlerim işte ahlak denen bir şey güzel ahlak denen bir şey herhamdülillah böyle çok kıymetli bir şeydir tabi böyle bir şey olunca ne oluyor bir evde de öncelikle eşli arasında Eşlerin biri biraz kızdı ve bir yönde Hatta güler yüz gösterse hemen o da kabarmasa aile yuvası hiç sarsılmaz. Evde huzur eksik olmaz kardeşlerim. Olmaz böyle. Yine bunun gibi tabi işte gelin kaynağı arasında özellikle e, komşu arasında arkadaş arasında yolda trafikte, alışverişte her konuda demek ki bir insan eğer aşağıdan almasını bilirse, kişiye sabretme yeteneğine bir kavuşabilse, kafasına takmasa, gönlünü daraltmasa, içine atmasa kişi bunları ve bu kişinin de bir de dinde maneviyatta bir nasibi varsa bakın şimdi maneviyatta bir insan bir namaz kılar kon okur hacı olabilir kişi, hoş olabilir kişi ama dindeki nasip ayrı mesele yani imanın tadına tatmak ibadetin ruhsal zevkine erişmek şimdi budur işte diyor, haldır azim budur işte yani dindeki kişilerin hazzı, nasibi budur. İnsan namaz ile namazdan feyiz alıyorsa, zevk alıyorsa, namaz kişiyi sıkmıyorsa, hatta Ayşe Sıddık'a validemiz kendisine bu ahlak sorulduğu zamanlar şu ayet-i kerim orada. Es-Selenebillah قَدْ اَفْلَى müminun. Ellerinde hım şehzadim, Haşun Gayet ne komşulara bakınız. Benim orada büriyim. O gerçek müminler felaha kavuştular. Buradaki kad edatı fil mağzına gelince kesinlik, hatta yemin anlamına gelebiliyor burada Allah tarafı görüyor. Kad-ı Eflaha olarak felaha kavuştu. Nedir felah? Korktundan kurtulup ümidine erişmek. Bu da nedir? Yani ahirette cehennemden kurtulup sıhhate geçip cehennete kavuşmak. Kimler bu felaha kavuşerdiler? El-Mü'minun Buradaki lahm tarif var. Buradaki ahd için yani ileride ayet devam edecek de burada. İleride vasfı gelecek olan müminler onlar falan kavuştu. Hem de burada fiil mazi olarak ki yani seyif lehu değil de kavuşa değil de burada Mevlam kesin buyuruyor Mevlam burada. işte şu müminler yani ileri gelecek olan vas bunlara müminler kesin olarak kavuşu bunlar. Yani felak, yani kurtuluş anlamına gelmiyor. Çünkü kurtuluş başka felak başka. Kurtuluş falan yarısıdır. Mesela bir kimse depremden karşı dışarı çıktı. Ama yaralandı, belalandı, ev yıkıldı, malı mülkü mahvoldu, çoluk çoluk şöyle böyle oldu. Evet, Deprem kurtuldu ama felaha erişmediniz daha ee, bir yere düşman saldırmış işgal etmiş oradaki halk kaçıyorlar dağlara kaçıyorlar ormanlara kaçıyorlar kışın karda tepkide ağaç gidiyorlar titriyorlar hastanıyorlar evet düşmandan kurtuldu ama felaha kavuşmadı nedir felaha bir de en güzel bir yere erişme kurtudan sonra bu da tabi nedir? Kişinin en son felahı cehennemden kurtulup sırata geçip yine kavuşmasıdır. İşte şu müminler felak kavuştu bunlar. Kimler bunlar şimdi? Bunlara bak vasfı. Özelliği yani geliyor bunlara şimdi. Ellezinehum <gülüyor> bak onu öyle müminler ki fi sıratim Haşiuhun. Namazlarını ile kılıcılardır bunlar. Namazını huşuyla kılanlar. Namazını huzurla kılanlar. Nedir huzur? Dil, kalp bir arada olacak. Yani iki uç bileşecek. Eksi artı uçta birleşmediler mi? Işık o enerji olmaz. Makine çalmaz, lamba yanmaz. İşte namazdaki nedir enerji fiz, Ruhsav feyizde iki ucun birleşmesi gerekiyor. Artı eksi, biri dil, biri kalp. Dinlediği namaza başlarken, Allah Ekber, en büyük Allah Cicalli diyor. Kalp, evet Allah bilecek onu böyle. Kalp namazı ki Allah uzunluğu bilecek. Kalp, Allah'tan gafil olmayacak. verecek. Rükü eğiliyor. Kul seceği kapını Allah huzurunda. İşte bir insan böyle kalbiyle, diliyle birleştirerek namazını kılarsa buna huşu deniyor. Huzurla namazını kılarsa tabi kula o anda hemen bunun bir karşılığı sahibi dünyada peşin verilir. Bu nedir? Ruhsal zevk malefeyiz böylece. Eee bir örnek vermek gerekirse buna mesela bir ailenin çocuğu oldu. Yeni açıldı, yeni geldi çocuk, yeni geldi. Tabii çocuğun dünyaya gelişi öyle hiç de kolay değil tabii. Haramlar için özellikle. Tabii gebelik müddeti var, çeşit var, hallere geliyor, Ağırlaşıyor. doğum sancıları var. O doğum da bir bayağı bir Dağışlar gibi küfet olmuş olduğu önderinde, Sonra doğan çocuk dünyaya geldikten sonra da çocuğun da yine işi bilmeye tabi. Yani. Altını, pisliği, bezini, bezinin kusmasını gıdasını, hastalığını, doktorunu, oraya buraya. Ama Allah-u Teala burada şimdi kula bir sevgi veriyor bakınız. Nedir bu? Evlat sevgisi. Evlat sevgisi. O süreçlere işte biraz ıı, emekleyen başladı mı Şimdi i̇şte biraz bir gülümseye falan başladı mı, hele bir de anne baba demem başladı mı, ondan alınan hazlar ya ya, gönülde bir, bir haz işte, bir zevk duyuyor kişi. Kişi nasıl çörüne bağırını ağlasıyor, kucağına ağlıyor. ondan kişi seviniyor. Ne kadar kişi çörüne uğrasa da, tabii bazı çocuklar hastalıkla büyürler. Yani sürekli doktora gider, tedavi olur, şunlar bunlar olur. Kişi bunlar çok kolay gelir onlar böylece. Ne zaman evla sevgisin tadına başlayınca ama ama bir hanım mesela bir bakıcı olarak bir hanım yani çalışan bir ailenin çocuğuna küçüğüne bakıcı olan bir hanım bu hanım ne kadar iyi niyeti de olsa dürüst de olsa görevini ne kadar tam da yapsa ama tabi bunda bir evlat hazzı olmadığı için bu ondan bir tat alamadığı için ne yapıyor? Bu sefer başka bir şey arıyor. Nedir bu? Mesela para karşılığı. Alıyor efendim. O da ne yapıyor? O da aldığı parayla tatmamaya çalışıyor efendim. Nedir bunlar? Yani dünyada bir şeyin karşılığı bunlar. Hiç olması yapması zor bunların. işten namaz da bunun gibi sevgili Eğer bize namazımızı demek güzel kılabilirsek böyle dileğimiz, kalbimiz namazda olsa, olsa bize kılabilirsek o güzel mevlam bize hemen peşin bir şey veriyor işte. Dünyada peşin bir Mevla nedir de bu da namazdan bir feyiz almak. ruhsal zevk, bir tat. O kadar tatlı ki sevgili kardeşlerim bu. Bu manevi tat. Tabi herkesin aşağı tatmıştır buna. Bu sevdi olmasa da bu manevi tat herkesin tatmıştır. Ruhsal zevki. O kadar tatlı ki manevi tat, feyiz ki şu anda dünyadan geçer. O zaman kişi zor gelmez kişiye. Zor gelmez. İşte Mevlam buyuruyor. Yani iyi ahlak. Bu da ona girmiş oluyor. İyi ahlak sahibi, böylece Allah imana kuvveti olur. Kişi gerçek bir inancı imana sahip olur. Kişi böyle bir inanç imanıyla, huzurla namazın kılınca öyle mali bir tat alır ki. Ruhsaz yaksı alır ki, kişiye o kadar güzel hale alır. Ve Mevla'm buyuruyor bunlar hakkında. hüm Bunlar bu defa laviyattan boş şeylerden kaçındırlar. Onunla uydulamazlar. Çünkü imandan ibadetten Kur'an'dan zikirden özellikle namazdan alırsan tat onun tatminder. Gönlü huzur bulur, manevi zevkleri erer. Bu kişar artık boş yere Yani ekran başına göne dikip de heyecan Gol diye bağırmaz sevgili arkadaşlar. Bağıramaz bakış Yani bu kişi, yani bugün gençlik yani zavallı gençlik nereye gidiyor ortaya böyle ya. Yani gençlik zavallı gençlik maneviyaten yoksun gençlik ortamıdır. Yani yazık oluyor şu gençliğe sevgili. Yani bugün Avrupa baktığımız zaman tabi ahlak olmayınca zaten tarihe baktığımız zaman ne kadar büyük devlete bakmışsa önce ahlakı çöküntü olmuştur. Ve bir bilhassa içki, kumar, fuhuş önce ahlakı çöküntü olmuştur sonra devlete bakmışlardır kardeşlerim. Bugün dünya baktığımızda Amerika'nın Avrupa gençliği yani yarının Avrupa'sı olamayacak. Kesin bu. Çünkü bugün Avrupa'nın gençliği gitmiş bu. Ahlak tamamen sıvı çökmüş hala Alkal onda. Huş onlarda. Cinsel sapıklar her gün onda böyle. Çünkü tatminsizlik artık. Böyle. Yani huş açmışlar. Herkesin sapılık onlarda. Bu onlarda. Ahlak tamamen çökmüş. Bugünkü gençlik yarınki orkular artık temsil Yani bunun için ne yazık ki ülkemizde de bir Hristiyanlık özentisi ne diyor? Art Nite bunlar çağlaşır diyor Allah Yani bir genç harama gitmese işki İç iş mesen e, kız arkadaşların da bilmem ne yapmasa ha şey onu gerici görüyorlar bu arkadaşlar. Neymiş onlara göre çağlaştık? Yani almıyorum benim anladığım ahlaksızlığa çağlaştık diyorlar. Yani kız kız da söyleyecek. Bakın acımsa o kadar çağdaş oluyor. Peki ne oluyor karışlarım? Kız da yazık oluyor. iffeti gidiyor, hayası gidiyor kızın ne Kızlara geleceği gidiyor, o kıza gidiyor, alkolün, kumarın, kurban oluyor kızlar. Yani i̇şte genç kızlarımız uyuşturucunun müptelası bağımlı olmuşlar. Derimler. Nedir bunlar? Ülkemizin gelecek kişi kuşakları bunlar ama ya. Onlar bu ülke teşkil edecek, edecek bunlar böylece. Mevla uyanırsın inşallah evi kardeşlerim, yani art niyetliyler niyet, böylece yani trol atı gibi içime sokulan kökü dışarıda olanlar var. Ne yazık ki ülkemize gençliği de böyle arakan çöketmeye çalışanlar. Bunu teşvik edenler, özendirmeye çalışanlar bunu bunu hem kene yazık ediyorlar, hem vatan yazık ediyor bunu Allah korusun böyle İşte Demek ki ahlak-ı hasene yani güzel ahlak, ahlak-ı hamide, ahlak övden alak övülen ahlak nedir? İşte Kur'an'daki ahlak onlar, arkadaşlar Böyle. Yumuşak olmak, kırıcı olmamak, kalp kırıcı olmamak özellikle, hastalık etmemek kimseye, her insanın hakikaten razı olması bununla birlikte Kişine kadar dikkat ettiği halde eğer karşıkinden de bir haksızlık geliyorsa hemen karşılığa kalkışmamak, intikamın kalkışmamak, hemen öfkenin parlamamak işi büyütmemek, işi büyütmemek demek ki ateşle su olup onu yumuşatırsın ve çalışmak gerekiyor böylece ve işte bu da alakı Muhammediye. Cennetteki insan ahlakın her birisi böyle olacak sevgili kardeşlerim. Ahlakın Muhammediye deniyor bana. Yani insanların her biri Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin boyunda olacak. Altmış yaşın boyu vardı kendisinin. Öyle boyu olacak da elinde olacaklar. Yine herkes cennette Yusuf Aleyhisselam'ın güzelinde olacak. Herkes böyle. Cennette herkesin Boyu eşit. Yaşlar eşit. Olacak. Herkes de aynı güzellikte olacak. Yani herkese böyle. Herkesin sesi de Davut Aleyhisselam'ın sesi gibi olacak. Davut'un ses olacak. Böyle. Aynı ses tonu olacak. insanların her bir cennette Peygamberimizin ahlakı olacaklar cennette. Ahlak olacaklar. Yumuşak, sevimli, güler yüzlü, tahtı dilli, birbirini sevme, sayma, böyle bir kardeşlik ortamı olacak. Demek ki dünyada bu olabilir, eğer ahlakı mı güzel olabilirse. İşte evli ahlakı da bu seviye kardeşlerim. Yani bir insan evli olamaz, ahlakı güzel olmadan. Hemen bağırıp çağırırsa, hemen kızabiliyorsa, bu kişi boştur böylece. Ne kadar durmadan şak şak tesbih çeker kişi. Durmadan tef çek tef çeker ama bir anda sinirlendi mi, öfke ateşi kesildi mi, kırar döker. Hacı gider. Hatta sızlık ömrüye gider kişi böylece. Ama ahlaki güzel değilsin var, Hatta ömrüde giderken yolda, gelirken ve hatta Beytullah da ona buna itişik akışır, Tartışır ben işte Onlarla Mevlam buraya bakınız peygamberimize Huzil Affe Habi Muhammed'im sen öncelikle af yönünü al. Yumuşak ol, tatilli ol. Ve emir ve emir bil örfü evet örfü emret. Doğruyu söyle, hakkı söyle anlat ama güzellik anlat. Ahiret değil. Buna rağmen karşıki cahillik yapıyor. İmanınız zayıf, ahireti imanın noksanıza o zaman o cahilliğin yüz şehir bak. Ve ahiret cahilin cahilliğin ondan bir sonraki uyumamaya buyuruyor. İnşallah Mevlamızdan tabii ümrümüzü kesmeyiz. Ahlakımızın böyle olması, sevgili kardeşlerim. Ahlakımız böyle olursa Ne olur? O zaman inşallah taala ibadetlerimiz hesabık katlı artar fatihselam. Yoksa ibadet hesab ki Allah korusun. Ve tabii ülkemizde akraba arasında erhamdiler bir da olur. İlahi adına Fatiha.